Bu programda dünyanın sayılı romancılarından birisiyle birlik olacağız. O 1922 yılında Klikya'nın bir köyünde doğdu. Burası eski çağlarda çok önemli bir bölgeydi. St. doğduğu Tarsus, Klikya Ovası'nın Akdeniz'e yakın bir düzlüğünde... Bugün de büyüyecek bir şehir. Ünlü Dios Corides çağının en büyük hekimi Cicero, bir Klikya kenti olan Anazarbos'ta doğdu. Bugün bu kentin harabelerinin adı Anavarza. Klikya'nın şimdiki adıysa romanlarının çoğuna mekan olan Çukurova. Şimdi babam iyi bir adamdı. Nasıl zengin olmuşsa biliyorum da uzun hikaye zengin olmuştu. Yani köyün zenginlerinden biriydi. Çok ben yani ben çok bela görmüş adamım. Bir tane, iki tane, üç tane, on tane diyemem. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri camide namaz kılarken çok sarstı beni. Ve dört buçuk dedim sanki. Anam sırtını almıştı. Beni sabaha kadar yüreğim diye bağırdım. Ve sabahleyin konuşamaz oldum. On iki yaşıma kadar da konuşamazdım. Kepke kemek aldım. Şimdi onun acısını çıkarıyorum, görüyor musunuz? Nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu oldu benim için. Babam öldükten sonra bu Kürtler'de adetmiş anam amcamla evlendi. Amcamdan üç çocuğu oldu, üçü de öldü. Babamdan vardı, benim küçüğüm Ahmet vardı. Ahmet de üç yaşlarında öldü. Ben size nedense kaldım işte öyle. Çünkü çok sıtmalı bir bölgeydi Çukurova. Mesela o çetik ekiyorlardı bir de. Bir de çok büyük bataklıklar vardı. Akçasaz, Tarsus'ta Karagöl, Osmaniye'de Karagöl, e, Kozan altında 5-6 tane yani 17 kadar bataklık vardı. Ve bir de onlar bin, beşer bin, onlar bir dönümlük çetik ekiliyordu. Onları da büyük, büyük bir sivrisinek üretiyorlardı. Ve e, o zaman dedikleri bir Seyfettin Bey vardı onun adını almak lazım. Müthiş bir adamdı yani. Gerçekten büyük bir doktordu. Hayatını Çukurova'da sıtmanın bitmesine verdi. Gezmediği köy, gitmediği köy kalmadı ve yok etti. Kinini dağıta dağıta sıtmayı yok etti. Çeltiyi yasaklattırdı bu adam. Ve benim kardeşlerim öldü. Tabii ben, ben de çok sıtma tuttum. Bütün köy gibi, herkes gibi. Yayla'ya gitmeye başladık sonra yaylada kurtardık vaziyeti. Aile bir bey ailesiydi. Ailesinin mensup olduğu Luvan aşiretinin son beyi Gülihan Bey babasının amcasıydı. Ailenin soy kütüğü epeyce karışık. Bir söylentiye göre aile Seydişehir'e Kafkasya'dan oradan da Bursa'ya oradan da Van'a gitmiş. Bu sürgün aşiretin beyi Mustafa Bey Luvan aşiretinin beyinin kızıyla evlenmiş. Mustafa Bey Terekeme Luvan aşireti Kürt. Çukurova'da geçti çocukluğu, gençliği. Amerika'da bana bir şey sordu bir bir konferansta ve Arthur Miller de kompare, konferans başkanıydı. Ben yazılı olarak okudum yazılarımı edebiyat hakkında bir yazıydı. Bir tanesi kaptı. Siz ömrünüz boyunca Çukurova'yı mı yazacaksınız dedi. Ben de dedim ki Çukurova'yı yazmayan Çukurovasını yazmayan hiçbir millet ya, ya, yazar yok dedim. Sayayım mı dedim. Tolstoy, Dostoyevski, Balzac, Standart, Dickens, Joyce, Kafka. Bunların hepsi çukurvasını yaz dedim. Ondan sonra sustum. Dünyanın ünlü yazarlarından birisi olan Yaşar Kemal, öğrenim yaşamını ancak ortaokula kadar sürdürebilmiştir. Kimse bilmiyordu okulu falan. Böyle bizde bir yoktu. Dokuz yani Bozdoğan aşireti Bozdoğan aşiretinin köyü var. 9 köyde orada. İlkokul şeyde bir sene orada okudum Buranlı köyünde. bir köyden gidip geri ortada Cihan Irmağı'na sallan geçerdik biz arkadaşım Mehmet'le. Oradan oraya gide, oraya giderdim şey. Eee Buranlı köylü, Yörük köylü bizden sonra yerleşmişti ama o ilkokulu vardı. Birinci sınıfı orada okudum. 2. sınıfı bir akraba vardı Kadir'de orada okudum. Üçüncü, üçüncü sınıfta anam geldi artık. Ondan sonra ilkokul son sınıftayınken şey geldi ev, ev Kadirli'ye göçtü. İlkokulu bitirip ilk kez Adana'ya gittiğinde elektriği de orada gördü. Kadirli'den kente varır varmaz ilk işi sinemaya gitmek olur. Mücrim çocuk filmini izler. Bundan sonrası uzun bir macera. Hem çırçır fabrikalarında çalışır hem de ortaokula başlar. Gündüz Okula gittim. ikinci sınıfa geçtim. İkinci sınıfta imtihana girdim. Türk Maarif Cemiyeti imtihanını kazandım. Ama iyi bir öğrenciydim. Yani en sonunda üçüncü sınıfta çok kötü bir öğrenci olmak zorunda kaldım. Oradan ayrıldım. Ramazanoğlu kitaplığında çalıştım. Orada esas okumam orada başladı. Ve bir yarı bilinçli bu, bilinçliydim. Bu. Okuyup ne yapacağım yani burada 30 bin kitap var diyorlardı orada. Birkaç yıl orada çalıştım. İstanbul'a geldiğim zaman İlyada'yı ben ezbere biliyordum. Ortaokulu son sınıfta terk ettiğinde yıl 1941'dir. Ama ne bulursa okur. Destan derler okur. İlk eserini askerdeyken yazar. 1943-44'te olacak. Yani 20 21 yaşlarımda pis hikaye hala yazdıklarım içinde en iyilerinden biridir romanlarım da bunun içinde. Pis hikaye askerdeyken artık ben şey hep ayrıntını Dino, bana yaz yahu, yaz yahu sen güzel anlatıyorsun. Orhan Kemal ile tanıştık. O da öyle söylüyordu. Ben daha olgunlaşmadım diyordum. En sonunda Çekup'u okudum Kayseri'de. Bir hastaneye verdiler beni. Mehmet Ali Aybar verdirdi. Atatürk'ün adamlarından ki mutlunda geçen ismi hastane başhekimiydi. Yusuf Balkan. Nazım Hikmet'e hayrandı. Bütün şiirlerini hemen hemen ezbere biliyordu. Kulak burun uzmanı Başı şeydi, askeri hastanede. Başı ben askerli beni askerliği Talas'a verdiler. Her hafta Mehmet Ali ile bütün o generaller, geliyorlardı benim Talas'ta. Amerikan hastanesini zapt etmişlerdi. Oh, hiç kimse yok, ben de onbaşı vekiliyim, orada kalıyordum. İlk iki, ilk üç, üç tane romanı orada yazdım. Onları yırttım romanları, pis hikaye kaldı. Yaşar Kemal, 1951 yılında Adana'yı terk eder. Önce Ankara'ya, Abidin Dino'nun evine gelir. Benim üniversitem Halif Dinoğlu, Ordukul son sınıftan ayrıldım ama öyle değilim. Ondan sonra ABD'nin dini, modern kültürü, daha şey arkadaş olduk. O benden ne kadar öğrenmişse halkı ve Cumhuriyeti, e, insanları, Çukurova'yı, Türkiye'yi, ben de ondan o kadar modern dünya edebiyatını öğrendim ve okudum. Ankara'dan İstanbul'a geçme planı yapmıştır. 1951 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet'te gazeteciliğe başlar. Ve ünlü röportajları peş peşe sıralanır. İnce Mehmet romanını da bu yıllarda yazmaya başlar. Ve roman 1955 yılında basılır. Eser Fransızca'ya çevrildiğinde eleştirmenler son 30 yılın en büyük, en güzel kitaplarından biridir yorumunu yaptılar. İnce Mehmet yeni çıkmıştı. Haftasındaydı. Romanı okudum dedi, komşumdu arkadaşım. Büyüktü yani arkadaşım dediğim. Benden 20 yaş falan büyüklüyor. Mecliköy'de oturuyordu. Ben de orada oturuyordum. Geldi. Daha o kadar öfkeli ki bu kötü romanı niye yazdın dedi. Aman etmeyin eylemeyin dedim. Nasıl niye kötü roman olsun dedim bu. Nesi kötü dedim Şeyi mi ki dilimi mi kötü dedim. Yok dedi. Peki dedim psikolojik bir yanlışlık mı var dedim. Romana mı uymuyor dedim bu. Yok dedi. Peki sosyal bir yanlışlık mı var dedim. Yok dedi. Nedir yanlışlık dedim. O Ali başına çıkıp da ateşi kim yaktı dedi. Ben yaktım dedim. Şimdi bunu anlatmak çok zordu. Hele bir solcu bir insana. Sosyal realizm vardı. Şöyle yazacaksın o ağaç şuradan şundan şundan, şundan dolayı odun çıkardılar. Üç ay sonra çıkaracaklar odunu. Üç ayda çıkaracaklar. Oraya müthiş bir ateş verecekler. O ateş o kadar bol olacak ki dağın tepesinden görünecek al dedim ben yaktım dedim. Şimdi sorun bu. Sen yakacaksın bütün ateşler. Yıldıza gitmene yakacaksın istersen. Yani bir sanat yaratıcıdır. Diliğini önce yaratır. En büyük şey budur. Yani dünya öküzün boynuzlarının üstünde durmuyor. Bir dil. Yazar, yazarın sırtında duruyor bir dilin dilin genişlemesi, dilin zenginleşmesi, dilin güzelleşmesi, yazarların ve şair, şairlerin önemleri de buradadır bir millet ulus içinde bunların bir millet de diyorum inadına bir millet ya da bir ulus içinde değerleri budur sanatçıların. İnce Mehmet'in yazarı 1956 yılında en iyi romancı seçilir. Bugün İnce Mehmet'in baskısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. O ilk derslerini halk aşıklarından aldı. Destanlar dinledi, ezberledi, sokakta, köylerde söyledi. Kimi köyler var ki büyük şairler yetiştiriyor. Bir dua pişi bu. Şimdi halk el, müthiş bir yaratıcıdır. Elbette halkın bir dua anlatımını, kalıplaşmış bir dua anlatımını. Ama Ömeros'un aşağı yukarı bütün destancıların... Anlatımlarındaki dua betimlemeleri hepsi halkın kalıplaşmış olarak ağızlarına verdiği şeydir. Elbette bende de var bu. Elbette Karaca olan gibi benim de yaratım var. Bütün destanlatıcılar yaratır. Orada bir kitap vardı Dede Korkun Fransızcası'nın ön sözünü yazdım. bütün Bunlar destan nasıldır nasıl olduğunu uzun uzun anlattım orada. Çünkü kendim destan yaşadım. Destancıyım. Gençliğimde destan anlatırım köy köy. Hiç kimse önem vermiyor. benim. bir şalvarım var, kara şalvarım. Elimde de defter, kalem içinde. Kara şalvarın ceplerinde de sarı defterler. Ağız topluyorum. Buradan gidiyorum. Teyze gözünü seveyim bana bir ağız söyle diyorum. Bir ancak bir köyden bir ağız çıkarırım. Size gösteririm dedim. Gülümen Ameli gittim Karşıkarım'da. Gülümen köroğlu'nun kara şeylerinden biri. Keleşlerinden biri yani. Adamlarından biri, yiğitlerinden biri, koçaklarından biri diyelim. Güdümen, o, o, o, o öyle o, adı Güdümen adamın. Güdümen Ahmet onu en güzel söylediği zaman o parçayı, adını Güdümen Ahmet koymuştu. Ahmet'e mi dedim, ya gözünü seveyim, senin yanında çalışayım ben bir iki ay dedim. Niye dedi böyle böyle dedim. Ya kardeş dedi, sen de söylersin benden beraber dedi, ben de tazımı çalarım dedi. Gel dolaşalım, dolaştık üç dört ay. Şinobirki Aşık Kemal geldi diyorum. Akşamları köy bastırıyorum. Söylüyorum, dinliyorlar. Sabahleyin köy köy. Ya Aşık Kemal kurban oldum gel diyorlar. Ben şu kadar at bildim, şu kadar rahat bildim, şu kadar at. Rahat... Her köyden 30 atla çıkmaya başladım bu sefer. Ya <gülüyor> işe yaradı. Ve ağıtları çok merak ediyordum tabii. Ve bir dil hazinesidir rahatlar. Sonra ardı arkası kesilmeden romanları yayınlandı. Öykü ve romanlarının birçoğu tiyatro ve sinemaya uyarlandı. Birçok bir romanı filme çekildi Yaşar Kemal'in. İşte Yerdemir Gökbakır'ı ben yaptım, Yılanı Öldürseleri Türkan Şoray çekti. Ondan sonra İnce Mehmet'i Peter Ustinov yurt dışında film yaptı. Fakat Yaşar Kemal film yapılması, romanlarından film yapılması kolay bir romancı değil. Çünkü insanların iç dünyaları var. O iç dünyalarının çalkantıları var. E o insanların psikolojik çalkantılarını da sözle anlatıdan alıp kamerayla anlatıya götüremiyorsunuz. Yani kameralar insanların içine girmiyor. Oğlum ne dedi sana? Ne dedi? Çok şanslıyım. Onun bir eserini filme çekmek nasip oldu benim için. Yaşar Kemal'in Yılanı öldürseler romanını okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojisinden efsanelerinden günümüze gelen bir hikaye. Ee, ...çok etkilendim. Oradaki esmer rolünü mutlaka oynamak istiyordum. Ee, ama daha sonra e, hem oynamak hem de yönetmek e, şansına sahip oldum ama... ...Yaşar Kemal'in e, o destansı anlatımını, e, o olağanüstü anlatımını e, sinemaya uyarlamak büyük bir cesaret işiydi. Ee, ve Yaşar Kemal'in o büyük ismini, e, o romanın ağırlığını bütün film boyunca ve daha sonra da hep omuzlarımda hissettim o sorumluluğu. Onun e, büyük yazarlığına, e, onun e, Yaşar Kemal adına layık, onun sevebileceği bir film olması gerekiyordu. Ee, ...günlerce uykusuz kaldım, çok korktum, acaba başarılı olacak mıyım diye ama... Ee, ...Yaşar Kemal izlediği zaman, en büyük heyecanı yaşadım tabii, o her zamanki e, büyük yüreğinle, e, sıcak yüreğinle, dolu yüreğinle... E, ...bana e, müthiş bir şey verdi, kuvvet verdi, eline sağlık dedi, e, beni kutladı, dünyalar benim olmuştu meslek kariyerimde Yaşar Kemal'in bir romanını da oynamış olmak ve onu filme çekmiş bir yönetmen olmakın gururunu hep taşıdım, taşıyacağım. Yaşar Kemal çok uzun yıllardan beri dünyada çok önemli bir yazardır. Kitapları 40 dile çevrilmiştir. En olmadık dillerde bile kitapları vardır. Dünyanın ...en ünlü yayın evleri kitaplarını yayınlamışlardır. Dünyada e, en tanınmış Türk sanatçısı Yaşar Kemal'dir. Zaten Amerikan ansiklopedilerine falan baktığınız zaman da iki tane Türk görürsünüz. Biri Atatürk, biri Yaşar, Yaşar Kemal. Yani iki tane Kemal. Tüm romanları çok önemli... Fakat üçlemenin çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. O, o ya, e, Orta direk, Yerdemir Gökbakır Ölmez Otu üçlemesi çok özel bir yerdir. Sonra Demirciler Çarşısı Cinayeti Yusufçuk, Yusuf öyledir. Kimsecik kendi hayatını anlattığı belli e, ölçülerde, kendi hayatını anlattığı bir roman olarak önemlidir. Kent romanı olarak Deniz Küstü çok önemlidir. Dünyanın en ünlü yazarlarından biri olan Yaşar Kemal'in dünya romanındaki yeri nedir? Yaşar Kemal bence yalnızca Türk romanının değil, dünya romanının devlerinden biridir. Yaşar Kemal aynı zamanda toplumun içerisinde çok ilkel çağlardan beri gelişmiş olan bir takım imgeleri, simgeleri, arketipleri de yakalayabiliyor ve bunları romanlarına aktarabiliyor. Bu bakımdan evrenselliği yakalayabilen, nadir sanatçılardan biridir diyebilirim. Yaşar Kemal bir ülkeye yüzyılda bir gelecek büyüklükte bir romancıdır. Kimdir? Yani Yaşar Kemal dediğim zaman benim aklıma ne gelir? Çünkü e, yazarları genellikle zaten böyle düşünmek gerekir. Yani futbolcuları birbiriyle mukayese ettiğin zaman lefterin yerine metin noktayı getiriyorsun. Öyle değil mi? Yaşar Kemal'i de ben düşündüğüm zaman aklıma kimler geliyor söyleyeyim. Tolstoy geliyor. Dostoyevski geliyor. Faulkner geliyor. Ve bir ölçüde de elbette Omeros geliyor. Yani Yaşar Kemal'in büyüklüğünden yahut da sanat dünyasından söz ederken ben bu Yaşar Kemal'in yerine Bulurum. Yaşar Kemal yarattığı kişilerle ve anlattığı öykülerle, romanlarındaki o destansal yapıyla elbette evrensel boyutlara ulaşmış olan nadir yazarlarımızdan biridir. Yaşar Kemal bir nevi çağdaş Homeros'tur denilebilir. Ama eğer çağdaş dünya yazılından örnekler vermek gerekirse kendisinin çok beğendiği hatta baba diye adlandırdığı William Faulkner çapında bir romancıdır. O toplumsal sorunlara, ülkesinin dertlerine uzak kalmamıştır. 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne girdi. Uzun yıllar inançları doğrultusunda politika yaptı. Hemen hemen her parti milletvekilliği önerdi ona. Ama o geri çevirdi. İnsan yaşamı onun için çok önemlidir. Bu nedenle hapishanelerde açlık grevleri olduğunda arabuluculuk buluculuk için başı çekmiştir. Toplumun sorunlarına karşı e, kaygılı, e, bir savaşçı aynı zamanda, e, yürekli bir insan olarak tanımlayabilirim. Dünyanın en ünlü yazarlarından birisi oldu Yaşar Kemal. Ama mutlu muydu? Bir de ona sormak gerek. Şimdi tabii çok zulüm görmüş bir adam. ki Anılarımı yazmak istiyorum. Ee, yani İyi bir kunduracı olabilirdim ama şu yazar olmaya karar... Traktör şoförüydüm. Ben hayatımda eğer yazar olmasaydım ki olsaydım bile bu kadar acı çektireceklerini bilseydim ve içim götürseydi yazar olmamayı ben yazar olmazdım. Yani bunu bilseydim. Bildiğim halde de Yazarlık rahat bırakmayan bir iştir insanın içini. Mecbur eder insanı. O mecburiyeti de yenebilseydim ben traktör olmaya devam ederdim. Niye? Biz şey e, Gece sürerdik şeyi. Çukurova'da yazın bize Pelhan derler, Nadas derler. Orta Anadolu'da da. Çoğunlukla Nadas diyor. Onun için biz de Çukurova'da Pelhan derler. Herhalde Arapça'dan gelmedir. Biz de şey, Anadolu'da Nadas derler topra biz yazın sürerdik. Gece ama Şika, şey traktörü eldi süremezin. Gündüz süresin. 30 derece 40 derece 50 derece sıcak. Biz akşam başlardık saat 4'te sürmeye. Çukurova yıldız yıldız olurdu. Yani gökten ne kadar yıldız varsa yerserde o yıldızda traktörün şeyleri bu. Eee ışıkları. Sonra e, gece yarısı yemeğimizi yerdik. Gene sürmeye başladık. Bu yürüyel ovasıydı benim sürdüğüm yer. Akdeniz kıyılarıydı. Gavur dağları görüştü yani Amanos dağları gö görünürdü oradan. Şafığa karşı seher yerleri esmeye başlar. Amanos dağının üstünde azıcık ışıklar belirir. Şimdi adam sevincinden uçmaya başlar. Bir de toprak kokusu başlar tam o saatte. Yani insan... Yaşamının tadını bulur. Mutluluk denilen nesneyi, ben ilk ve son orada tattım. Ne bir kadınla aşk, ne şudur, ne edebiyattır. Bir İnce bitirdiğim zaman taklattım böyle şeyden, sevincimden. Allah ondan sonra da nasip etmedi bana bir daha taklatmayı. Alışmıştım çünkü roman yazmaya herhalde. Ondan sonra şuydu, ...gün doğuncaya kadar öylesine bir mutluluk seyirgeli eserken... ...o şafağın al al alacasında müthiş bir dünya, inanılmaz bir dünya. Ve korkunç bir mutluluktu yıllarca, ben yıllarca değil bir, bir iki yıl... ...ve çok mutlu yaşadım. İşte böyle, koca yaşarken var meğer neleri özlemiş. O bizim insanlarımızı o kadar iyi tanımıştır ki... ...gerçekten dünyanın her yerinde merakla izlenebilecek olan kişiler yaratabilmiştir... Türkiye'nin tanıtımı için Yaşar Kemal ve eserleri elbette büyük bir talih olmuştur. Yani o bir elçidir. Bazı ülkelerde epeyce tanınıyorum. Özellikle ilk tanınmam İngiltere'de oldu, Bethseler'de oldu ince Mehmet. Sonra İskandinavya'da, dört ülkede çok tanınmaya başladım. En son Fransa, ki Fransa'da tanınmak çok önemli bir hikayedir. Orada tanıdılar. Fransa'da tanıdıktan sonra artık dünyanın tanıdığı bir yazar olabiliyorsun. Ne kadar tanınırsan o kadar da dünyada tanıy tanıyabiliyorlar. O, e, hala dünyanın kültür merkezi olaraktan kendisini koruyor. <gülüyor> sonra Almanya'da son zamanlarda işte meşhur şey ödülü verdikten sonra. Fransız kitap var ödülünü aldıktan sonra. Çok tanımaya başladım kitaplarım çok satılmaya başladı. Şimdi en çok satılan yer şey... En çok çevril çevrildi ülke de İran. E, Fransa'da en çok 20 kitap ki Avrupa'da en çok o. İran'da da 28 kitap çevrildi. <gülüyor> İkisi Şah devrinde, birisi şeyde, e, gerisi de bu devirde. Eğer Yaşar Kemal'in romanları olmasaydı birçok yabancı ülkelerde ...büyük diller konuşan yani Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça gibi önemli diller konuşan birçok aydınlar... ...Türkiye'yi daha az tanıyacaklardı ve birçok edebi değerlerimizi yeterince öğrenmemiş olacaklardı. O bakımdan Yaşar Kemal'in etkisi, Yaşar Kemal'in dünyanın birçok yerlerinde yarattığı heyecan... ...Türkiye'ye büyük kazançlar sağlamıştır. 1976 yılında Amerika'ya ilk geldiğinde ki daha sonra gelmedi bir kere geldi pen yazarlar derneği ile Amerikan pen yazarlar derneği ile benim bulunduğum Princeton Üniversitesi bir Orta Doğu Edebiyatları Sempozyumu düzenlemişti. Orada Yaşar Kemal büyük bir etki yaptı. Amerikalı yazarlar arasındaki bunlar arasında Arthur Miller gibi, Kurt Vonnegut gibi, John Updike gibi Amerikan edebiyatının en büyük isimleri vardı. Hayran kaldılar. Bir oturumda adeta bir e, içten gelen heyecanla Kurt Vonnegut ki aslında çok çekingen bir adamdır, sıcak bir adam değildir ayağa kalktı ve herkesin gözü önünde, herkesin alkışları arasında Yaşar Kemal'i büyük bir coşkuyla kucakladıydı. Her gittiği yerde Yaşar Kemal böyle izler bırakır ve yazdığı eserler çok güzel çevirilerle başka dillerde aynı muazzam etkiyi yaptı. Eşi Tilda ile evlendiğinde yıl 1952'dir. Tilda'nın babası banka müdürü, dedesi Osmanlı Sarayı'nın baş doktoruydu. Yaşar Kemal'in inandıklarına inandığı için o da hiçbir şeye aldırmadan... Onun yaşamına katlandı. Tilda İngilizceyi, Fransızcayı çok iyi biliyordu. Kitaplarının yarıya yakınını o çevirmişti. Karım öldü benim geçen sene. Tilda Hanım. Ee, biz ne karı kocayızdık, ne şuyluk, ne buyduk. Biz müthiş bir arkadaştık yani. Kara sevdalı iki arkadaş diyebilirdik bize. O da roman yazmıştı zamanında. Fakat evlendiğimiz zaman romanını yırtmış öğrendim ki bütün hayatını bana verdi. 17 kitabımı çevirdi İngiltere, İngilizceye. Zilde tam bir İstanbulluydu. 14 sene beraber per pazar, her cumartesi pazar İstanbul'da dolaşıyordu. Yürüyerek. 20 bin sayfaya yakın yazı yazdı. Ama bir sözcüğü kullanmaktan hep kaçındı. Hiç nefret kelimesini kullanmadım. Şimdi kullanıyorum dedim. Ben kahramanlardan nefret ederim. İnsanların yaptığı kahramanlar Sezar. İnsanın yaptığı kahramanlar ne bileyim İskender. İnsanın kahramanlarından bir tanesi ne bileyim ben Napolyon. E bu katilleri bu kahraman yapıyor insanoğlu. Bir ayıp bu. İnsanın en büyük ayıpları, ayıbı da bu kahraman katillerinden katillerin en çok adam öldüren, en çok öldürteni yahut da kahraman yapıyorlar. Şimdi bu insanoğlu değişmeli. Neyle değişir? Yeni bir eğitim düzeniyle değişir. Tüm öfkesine, nefretine karşın yorulmadan üretmeye devam ediyor. Yayınlanacak son romanını heyecanla bekliyor. Son romanın bir mübadele romandır. Değiş tokuş demek. 1922'de Lozan konferansında Türkiye'deki bir buçuk Rum yani Yunan kökenli insan bizim istememizle Yunanlıların istemesiyle oradaki 110 bin, 510 bin Türk buradaki bir buçuk milyon Yunanlı Yunanistan'a gidecek oradaki 500 bin Türk de 510 bin Türk de buraya gelecek. Ve bu yasal yaşıyor. 1923'te gelmeye başlıyorlar. Ee, Gümülcine Türkleri bunun dışında. İstanbul Rumları bunun dışında. Birinci cildini yazdım. Buradan adadan Yunanlıların gitmesiyle. Birinci kitabını yazdım. Fırat Suyu Kanakör baksana. Adı Bir Ada Hikayesi. Fırat Suyu Kanakör. Iki. İkincisi Bir Ada Hikayesi. iki şey eee Tan Yeri Horozları. Bu 700 sayfalık bir roman oldu. Üçüncü cildin adı Çıplak Deniz Adı. Dünya çapında bir yazarımız. Ee, onunla gurur duyuyoruz. İyi ki bir Yaşar Kemal'imiz var. Yüzümüzü güldürenlerin bir başkasıyla birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.